بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يعده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادئنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصتقل كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة ve kullu bid'ati dalal ve kullu dalaletin fi'nar muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun <gülüyor> kardeşlerim imanın şubeleri dersimize devam ediyoruz bugün Allah'ım da olsun 43. şubesine ulaştık bu da e, nefret ...kin, haset... ...ve buna benzer... Selam ...kötü, kötü Aleyküm huylardan... Aleyküm. Var, Kutumuz, ...kötü huyların... ...terk edilmesiyle... ...alakalı mevzusu. Konu hakikaten çok... ...önemli kardeşlerim. Çünkü... ...Müslümanlar arasındaki ilişkide... ...sosyal yapıda... ...hakikaten insanların... ...nasıl ki... ...kardeşliğini birbirine pekiştirmesi... ...gerekiyorsa... Biraz sonra sayacağımız vasıflar ki konu başlığı olarak İmam Bey Hakkı Rahimuhullah nefret yani gil denilen nefret, kin ve haset başlıklarını ele almıştır. Ve bu ikisine benzer sıfatlar diyerek devam etmiştir. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hadisinde size iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurur. Allah'a Söylü aleyhi salatu vesselam. Şimdi kardeşlerim hasetle alakalı Allah Azze ve Celle umit şerri hasidin idâ haset buyurur. Yani haset ettiği zaman, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah' sığdır. Demek ki ve yine اَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْرِ O kimseler, Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerden dolayı o kimseyi haset mi ediyor? Şimdi hasete baktığımız zaman kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haset, tıpkı odunun, tıpkı ateşin odunu yaktığı gibi ne yapar? Amelleri, yer bitirir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine hadiste buyuruyor ki sakın birbirinizi haset etmeyin. Ve yine birbirinize buz etmeyin. Buz nedir? Sevginin zıttıdır buz. Ve yine ne yapmayın? Alakayı kesmeyin ey Allah'ın kulları kardeşler. İşte kardeşlik bahsi nedir? Eğer imanınız varsa imanınız derecesinde birbirinizle kardeşlik bağınız vardır ve yine ne kadar güçlü ise, kendi aramızdaki kardeşlik bağda nedir? Öyle güçlüdür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam İslam kardeşliğini anlatırken ne diyor? Elini böyle yapıyor. İnsanlar, İslam kardeşliği veya Müslümanlar tıpkı diyor binanın birbirini kenetleyen taşları gibidir. Ne yapar? Birbirini kenetler. Birbiri hep nedir? birbirini üzeridir. En sonunda ne oluşur? Bina oluşur. Yıkılmaz bir bina haline gelir. Ve yine Müslümanlar birbirlerine kardeşliği de, sevmede tek bir vücut gibidir. Eğer o vücuttan bir tanesi bir organ rahatsızlanırsa diğer bütün organ ne yapar? Aynı şekilde uykusuzlukla veya ateşle o organa eşlik eder. O organı ne yapar? Acısını hisseder. Acısını çeker. Yani düşünün bitiş diş ağrısını çekin. Ne yapar? Sabaha kadar uyuyamazsınız. Bütün vücud, bütün beden, bütün ağrılar ne yapar? O diş ağrısına, küçücük diş ağrısına ortaklık eder. İşte Müslümanlar da ne olması? Böyle olması gerekir. Bukhari'de gelen rivayette yine Allah Hesu Vesselam diyor ki sakın birbirinize buğz etmeyin. Buğz neydi sevginin zıttı? Birbirinize hasat etmeyin. Birbirinize arkaya çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşlerim. Ve yine diyor ki Allah Resulü Selam benim Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalması nedir? Helal değildir. Niye? İki kişi küs kaldığı zaman, ikisi bir araya geldiği zaman birisi yüzünü bir tarafa çevirir, öbür yüzünü bu tarafa çevirir ve bu ikisinden hangisi önce selam verirse ecir ne yapar? Ecr kapan, sevabı kapan odur, o ondan daha hayırlıdır. O yüzden birbirimizle olan kardeşliğimizi hesaba çektiğimiz zaman imanımız ne derece ise, nasıl seviyede, hangi seviyedeyse, inanın birbirimizle olan kardeşliğimiz de nedir, aynı seviyede olacaktır. Şimdi haset dedik kardeşlerim, haset kelimesi hiçbir zaman özenilen, imrenilen bir sıfat olmamıştır. Haset dediğimiz zaman, hasedin kelime manası nedir? Müslüman kardeşindeki bir hayrı istememektir. Ve onun idalesini istemektir. Bir bakıma bu baktığınız zaman, derine indiğiniz zaman, incelediğiniz zaman neredeyse küfre kadar götürecek bir sözdür kardeşlerim. Neden? Çünkü hasette Allah Azze ve Celle kardeşine fazlından bir hayır vermiştir üstünlük vermiş sen ise ona haset ederek Allah'ın verdiği o hayırı o üstünlüğün izalesini itmesini istiyorsun sahabe geliyor fakir sahabeler ey Allah'ın Resulü zengin Müslümanlar hayra alıp götürdü diyor Allah Resulü ne oldu diyor ey Allah'ın Resulü zenginlere sadaka veriyor zekat veriyor fakat biz fakir fukarayız biz bir şey yapamıyoruz onlar zevki, e, hayır, bütün hayrı ne yaptı alıp götürdü diyor bakın burada bir haset yok kardeşler hayırda yarış var evet. Allah Resulü Aleyhisselam evet. ne yapıyor gelin diyor size öğreteyim namazdan sonra farz namazdan sonra 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah ve 33 kere Allahu akber deyip İnşallah onların ecline ulaşabiliyoruz devam ediyor. Bunu zengin sahabeler de öğrenir ve yapmaya başlıyor. Buna binaen fakir sahabeler tekrar geliyor. Ey Allah Resulü sen bize bir şey öğrettin ama zengin sahabe kardeşlerimiz de onu öğrendi. Onlar da yapmaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü Selam bu Allah'ın fazladır. Ben ne yapayım diyor. Bakın burada sahabeler onların zenginliğinin ki onlar neydi? Allah yolundan mallarını harcayan insanlardı. Kim var denildiğinde ne yaptılar? Hiç sağa sola bakmadan getirip mallarının hepsini Allah için veren insanlardı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh hep hayırda yarışan birisiydi. Ve hep ben bugün Ebu Bekir radıyallahu anh geçeceğim diyor. Bir gün Allah Resulü selam yine savaş için mal topluyor. Ve Hz. Ömer radıyallahu anh'u diyor, malının yarısını bırakıyor. Allah Rasulü selamı sorduğunda, ey Ebubekir malını ne yaptın? İşte yarısı, ey Allah'ın yarısını da aileme bıraktım. Ardından Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'u geliyor. Ve malının hepsini bırakıyor. Ey Ebu Bekir, ne yaptın? İşte ey Allah'ın Rasulü, malımın hepsi Allah yolunda feda olsun. Peki ailene ne bıraktın? Allah'ın fazlını bıraktım diyor. Onlara yeter. O yüzden kardeşlerim bir insan e, haset meselesine baktığı zaman hakikaten sanki kadere karşı çıkıyormuş gibi de bir durum olur. Hakikaten çok tehlikeli bir konu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin o Müslüman'a verdiği bir hayır, ezelden takdir ettiği bir hayır. Bu haset edilmesi gereken değil, aksine gıpta edilmesi gereken bir mesele. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam sadece iki şeyde haset vardır. Yani nedir? Gıpta vardır. İmlenilmesi şey vardır bir Allah Rasulü Aleyhisselam. Bunlardan bir tanesi bir adam ki Allah, Allah Azze ve Celle ona ne vermiştir? Mal vermiştir. Ve bu adam da malının sonuna kadar İslam için Allah yolunda harcar diyor. İkinci bir kimse Allah'ın hikmet verdiği bir kimsedir ki O da bunu insanlara öğretir ve insanlar arasında bununla hükmederdir. İşte bu kimseye nedir? Gıpta edilir. Haset ne kadar ne kadar hadiste haset kelimesi geçse de nedir? Bunun manası gıptadır. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam mescidinde oturuyor. Diyor ki birazdan şuradan bir adam gelecek o adam cennetliktir diyor. Bir adam abdest almış Abdest suyunu sakalından sirkerek ve iki pavucunu da sol eline almış, yürüyerek geliyor. O esnada. İkinci gün yine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam diyor ki, şuradan gelen adam cennetliktir diyor. İkinci gün gene aynı adam sakallarından abdest suyu dökülür bir şekilde, sıvar bir şekilde sol eline pavuçlarını almış, yürüyor şekilde geliyor. Üçüncü gün yine Allah Resulü Aleyhisselam şu kapıdan gelen adam cennetliktir diyor. Bunun üzerine yine aynı adam geliyor. Sahabeden e, Abdullah İbn-i Amr i̇bn As diyor ki Vallahi ben bunun sebebini öğreneceğim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam üç gün üst üste şuradan gelen cennetliktir diyor ve üç gün üst üste aynı adam çıkıp geliyor. Neden bu adam Ne yaptı da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu adamı cennetle müjdeledi. Ve o adamın yanına geliyor Abdullah i̇bn Amr İbn-i As radiyallahu anh ey kardeş diyor, ben babamla küstüm darıldım ve onun evine üç gün gitmeyeceğim diyor. Bunun üzerine beni misafir eder misin 3 gün boyunca adam hayhay hay diyor. Evine misafir ediyor üç gün boyunca. Üç gün boyunca onu izliyor. Ve Abdullah ibn Amr ibn-i vallahi ben o adamda fazla bir görmedim. Biz ne yapıyorsak o da yapıyor Hatta gördüm ki gece namazına bile kalkmadı diyor. Ancak bir şey fark etti diyor. Gece olduğu zaman, yani akşam olup insanlar evine çekildiği zaman o adamdan diyor hayırdan başka bir şey işitmedim, duymadım diyor. Ancak hayır söyledi 3 Üçüncü gün oldu. Ben, aleyküm selamım ondan ayrılırken misafirliğin bitip dedim ki diyor, ey kardeşim ben babamla darılmadım. Evden o yüzden de ayrılmadım. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki şu kapıdan gelen cennetliktir. Üç gün boyunca üst üste bu kelimeyi söyledi ve üçünle de sen girdin diyor. Ama baktım ki sende fazla bir amel görmedim. Hatta öyle ki diyor neredeyse onun amelini hakim görecektim, küçük görecektim diyor. Sahabe vallahi gördüğün gibi işte diyor ben buyum. Çekip giderken Abdullah ibn Amr ibn-i Ağaz kardeş diyor. Ben gördüğün gibi ama diyor ben hiçbir kardeşime karşı kalbinde bir gış, bir ihanet, bir hile ve bir haset Allah'ın ona vermiş olduğu hayra karşı hiçbir haset duymam diyor. Kim bu sahabe bilir misiniz kardeşlerim? Saad İbn-i Ebi Vakas, radıyallahu aleyhi i̇şte vədə. bu sahabe, Sormadır, Allah cennetlə müjdə edil sahabe, Allah azə və cəllə bizləri onlardan illəsin. Adam ne diyor kardeşlerim? Bakın iki kelime. Sonra Abdullah i̇bn Amr İbn-i As diyor ki, Vallahi senin bu yaptığın haslet var ya bu iki şey, insanlara karşı bir ihanet, bir hile, bir dolandırıcılık hissetmemen, Allah azze ve celle'nin onlara karşı vermiş olduğu hayrı, hayra karşı haset etmemen, kıskanmaman, o hayrın ondan izalesini istememen vallahi birçok insanın güç yetiremediği bir şeydir. Sahabe ne yapıyor kardeşim? Birincisi haset etmiyor. Ve ne yapıyor? İhanet yine etmiyor. Hiçbir Müslümana karşı böyle bir duygu beslemiyor kardeşim. Kalbi tertemiz. Zaten hadis, rigayette e, de geldiği gibi e, akşam olduğu zaman hayırdan başka hiçbir şey ne yapmıyor? Konuşmuyor. O yüzden haset eden kardeşlerim <gülüyor> kimdir? Başkası için hayırdan hoşlanmayan ve o hayrın ondan gitmesini isteyen kimsedir hasetçi kimse. O yüzden toplumumuzda sosyal hayatta Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki Kardeşliği bozan en büyük sebeplerin başında haset gelir kardeşler. Birbirini kıskanma, birbirini çekememe, bencillik ve daha sayalım mı? Duyulmu? Nefret etme. Bedine hakt kin besleme. Müslümanların birbirine karşı gıybet etmesi, nemime etmesi, boz etmesi, alakayı kesmesi, sırt çevirmesi, küsmesi, yüz üstü bırakması ve küçümsemesi. Bunların hepsi kardeşlerim ayet ve hadislerde zikredilen kötü vakıflar olup bir müminde olmaması gereken sıfatlardır kardeşler Nasıl ki bunlar kardeşliği bozuyor ise aynı şekilde imanı da zedeleyen sebeplerdir bunlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de ne yapamazsınız? İman etmiş olmazsınız buyuruyorlar Sıhsana. Eğer bu sıfatlar, bu kötü sıfatlar kardeşliği bozuyor ise aynı zamanda nedir? İmanı da bozan şeyler demektir. Sahabe bakın kaç tane sıfat? 8, 10, 12 tane sıfat saydık. Bakın haset ve ihanet hile olmadığı için kalbinde kardeşine karşı en ufak bir şey duymadığı için Allah'a sallallahu ne yapıyordu? Cennet demişler. Ne mutlu o sahabeye ve inşallah ne mutlu o sahabe gibi olmaya çalışanlar. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepinize hayır versin. Bu sahabe kimmiş kardeşlerim? Sa'd İbn-i Ebi Vakkas radiyallahu anh. Evet. Hakikaten cenneti Hak etmiş birisi kardeşlerim. Konuyla alakalı olarak yine Allah Azze ve Celle Haşir Suresi <gülüyor> 9. ve 10. ayet-i kerimesinde o ensar ve muhacirlerin imanlarını birbirlerine karşı olan kardeşliklerini anlatırken, bakınız ne buyuruyor? Muhacirler gelmeden önce Medine'ye yurt edinenler ve imanı kalplerine sindirmiş olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı haset etmezler. Kendileri ihtiyaç içinde dahi olsalar, onları kendilerinden önce tutarlar. Kim nefsinin mal hırsından korunursa, işte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi Ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalbimizde bir hasetlik yaratma ya Şüphe yoktur ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Evet. Onların ettikleri dua nedir? Bu şekilde kardeşlerim. Ki bu ayette Allah Azze ve Celle bu şekilde onları övmüş bu sıfatlara, bu Kerim sıfatlara muhtasıl olan, bu kerim sıfatları taşıyan kimseleri övmüş ve onların duasıyla dua etmemizi bizlere emretmiştir. Ya Rabbi, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize bağışla, iman edenlere karşı kalbimizde bir hasetlik yaratmaya Allahümme amin. Evet kardeşlerim, imanın şubelerinin 49. şubesi insanların ırzlarının namuslarının birbirlerine haram olmasıdır. 40 <gülüyor> 44. şubesi. Evet doğru normal. Yok hayır 44. Biraz önce 43'tü şimdi 44. şubesi. Evet. Allah Teala Cennet diyor ki: İnnellezine yuhibbuna en teşii'al fahişeti fi'llineena لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي دُنْيَوَ الْاٰخِرَةِ Dünyadayken iman edenlerin arasında her türlü kötülüğün, fuhşiyatın yayılmasını isteyenler, sevenler için onlara hem dünyada hem de ahirette elin bir azap var tırmıyor Allah Azze ve Celle Nur Suresi 19. ayet-i kerimesinde ve yine o mümin hiçbir şeyden haberi olmayan ve masum olan o kadınlara zina iftirasında bulunanlara l'û'nû fid Onlar hem dünyada hem de ahirette lanetlenmiştir diyor Allah azze ve celle. Beyni buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birbirinize haset etmeyin. Sakın müşteri kızıştırmayın. Birbirinize buz etmeyin, birbirinize sırt dönmeyin. Bir kardeşinin üzerindeki ticaretinin üzerine alışverişin üzerine Alışveriş yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona yüzüstü ve onu yüzüstü bırakmaz. Onu küçümsemez, hakir görmez. Allah Resulü Aleyhisselam kalbini işaret ederek et takvâhâhûnâ işte takvâ buradadır. Takvâ buradadır. Takvâ Buradadır diyor Allah Resulü selam. Ve bir Müslümanın diyor, Müslüman kardeşini hakir görmesi, onu küçümsemesi, küçük görmesi ona şer olarak yeter diyor Allah Resulü selam. Muhakkak ki her Müslümanın Müslümana kanı, malı, namusu haramdır buyurur. Allah da Resulü Aleyhisselatu ve Selam. Yine Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü diyor ki Bir kimse Müslüman kardeşine sakın sen fasıksın, günahkarsın, af yoldan ayrıldın veya sen kafirsin demesin diyor. Eğer bu saydıkları vasıflar o kimsede yoksa ne yapar? Geri kendisine döner buyurur. Allah Resulü aleyhisselatu <gülüyor> vesselam. Evet. İmanın 45. şubesi Allah için her türlü amellerde ihlaslı olmak ve riyayı, gösterişi terk etmek. Allah Azze ve Celle buyur, buyurur ki onlar diyor Allah'a ihlaslı bir şekilde hanifler olarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Her kim ahiret sevabını isterse ona ahirete olan sevabını, iştiyakını, güzel amelini çoğaltırız diyor Allah Azze ve Celle. Her kim de dünyanın sevabını isterse ona da diyor dünya sevabını veririz, dünyanın hizmetlerini önüne sereriz, ayaklarını altına sereriz ama onun ahiretten hiçbir nasibi yoktur buyurur Allah Azze ve Cennem. Her kim dünya hayatını isterse, dünya hayatının süsünü isterse ona dünyadayken işlemiş olduklarının amellerinin karşılığı olarak taslamam, hiçbir eksiksiz olarak... Ona delirir istiyor. Ama onların ahiretten hiçbir nasibi yoktur ve onların gidecekleri yer de ateştir diyor Allah Subhanahu ve Teala ve onların yapmış oldukları her şey de iptal olmuştur, boşa çıkmıştır buyurur Allah azze ve celle. Ve yine buyurur ki Allah Subhanahu ve Teala: "Feman kana yerju liqa'a rabbih falyamel 'amalan salihan ve la yushrik bi ibadeti rabbih Her kim Allah'ı Allah'la buluşmayı isteyen kimse salih amel işlesin ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmasın buyurur Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ben şiftten en uzak olanım. Her kim benimle beraber başka birisine ibadet ederse ben ondan beriyim ve onu veririm. Şirk, e, ortak koşmuş olduğu şeyle baş başa bırakalım o ona aittir buyurur Allah azze ve celle. Meine buyurur ki her kim insanlara duyurmak için amel işlerse Allah azze ve celle de kıyamet günü onun o fiilini insanlara duyurur. Her kim de insanları kendisini görsün diye ibadet ederse Allah azze ve celle de kıyamet günü onun ayıplarını ne yapar insanlara gösterir. Diyor ki, ben Allah, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah-u Teala insanları diyor, o hiçbir şüphenin olmadığı o kıyamet gününde bir araya getirdiği zaman, bir münadi der ki, her kim Allah ile beraber bir şeye ibadet etmiş ise, Allah'a şirk koşmuş ise, Gitsin onun sevabını Allah'tan gayrisinden beklesin. Onun yanında bulsun. Onun yanında beklesin. Çünkü Allah muhakkak ki şirkten o şirk koşanlardan delidir buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani dünyadayken o yapmış olup olduğu ameli kimin için yapmışsan kim git onun sevabını, onun ecrini o şirk koştuğun kişinin yanında ara. Allah'a nedir? Hiçbir Allah'tan hiçbir sevap bu şekilde umamazsın diyor. Sahabe diyor ki bir gün bizler oturduk kendi aramızda Mesih Deccal'ı konuşuyorduk diyor. Allah Resulü Aleyhisselam yanımıza geldi ne konuşuyorsun diye sordu. Ne konuşuyorsunuz? Ey Allah'ın Resulü bizler Mesih Deccal'den bahsediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki size Mesih Deccal'den daha konuşalım. Kötü veya daha korkunç bir şey haber vereyim mi? Daha korkutucu. O diyor gizli. Eşşirkul hafi. E, gizli şirktir buyurdu Allah Resulü Sizden birisi namaza durur da kendisini birilerinin seyrettiğini hisseder de böylelikle ne yapar? Namazını güzelleştirir. İşte bu nedir? Gizli şirktir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet. İmanın 46. Şubesi kardeşlerim. Kişinin yaptığı iyiliklerle sevilmesi ve yaptığı iyiliklere de üzülmesi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, her kimi yaptığı iyilikleri sevindiriyor, yaptığı kötülüklerle kendisini üzüyorsa, o kimse mümindir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi bu hadis Tabii ki insanı sevindiren şey elde ettiği ilim, iman, yaptığı salih ameller ne yapar? Her ne kadar kendisini Allah'a yaklaştırıyorsa o derece mutlu olur. Ve yaptığı günahlarla da eğer e, mutsuz olabiliyorsa, üzülebiliyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi o kimse inşallah mü'mindir. Evet. sıcak mı oldu? Bahareti gidiyor. Ocak bir Kamera çekiliyor da. <hararet> oldu şey. <gülüyor> olabilir. Acelep bir <gülüyor> Şimdi çok hakikaten yani konular kardeşlerim hakikaten can alıcı konular. Evet. çünkü imandan bahsediyoruz. Öyleyse ben iktifa edeyim inşallah. Allah hayır versin. Allah Azze ve Celle Hakk bilip Hakk'a tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakılan kullarından eylesin. Allah'ım Allah seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan, kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere fıkkı zunacir ve ensara nasip ettiği kardeşliği bizlere de nasip eylesin. Şu anda bir arada olduğumuz gibi yarın cennette de bir arada olmayı Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Ya Rabbi bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi يولدان هدايتين صبتر ما يا ربي الله أمين سبحانك الله و اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب الله و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين